Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Gökte savaş oldu. Mikael ile melekleri Ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük Ejderha İblis ya da Şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar vazgeçmişlerdi can sevgisinden. Bunun için ey gökler ve orada yaşayanlar sevinin. Vay halinize yer ve deniz. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi. Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladık.